Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım Bizim... Merhaba Evet, yani gezegen üzerinde bir şey savaş hali var. Bir de gezegenin üzerinde küresel bir büyük felaket evet. haber var. Ee on on için iyiyiz tabii Bu iki şey arasında. İyisiniz tabii. Tabii bu böyle daha. Arada... ...sizin ama hayatınızda olumlu bir şey var... ...en azından İstanbul'da olarak mesela... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... ...önünden geçmek zorunda kalmıyorsunuz... <gülüyor> ...Ankara'da benim yapmak zorunda olduğum... şey ve... Yani ...her de. sebebi gerçekten... ...iki tane var bir de bina... ...biri çevre biri şehircilik galiba... ...yani... Ben, ...bence zaten çevre bölümün... Herhalde öylesinde var hani şehir, şehirlerin çevresi hani bir çevre falan gibi yani gerçekten yeşillik veya doğa ve bu bu kavramların içine girmediği bir şekilde yani e, ürkütücü tabii hani bu bakımdan çevreyle ilgili herhalde Türkiye'de bir şey yapılıyor mu nedir politika olarak <gülüyor> e, tam e, yani e, büyük faaliyet gösteriliyor ama çevre yıkımı konusunda. Tabii. Evet. Ta, ta, Başında ta, ta, da sürücüsü çevre sürücüsü bakanı, bakanlığına mensup insanlar da var yani aralarında. E tabi yani zaten hani e, Türkiye'de her zaman şehirlerin doğal tandansı yeni gelişen alanlara da baktığımızda çok ürkütücü bir şey. E, yeni gelişen mahalleleri bir karış yeşilin olmadığı neredeyse. Üstelik de ben şeylerden bahsediyorum. Evet son derece zengin aslında e, göreceli olarak e, son derece hani bir anlamda orta sınıfın e, üstü e, insanların para edinip de e, edin yaptıklarım e, veya oturmayı seçtiği mülklerde e, bir karış e, yeşilin veya hatta işte çimenin bahçe olarak e, bir anlamda pazarlandığı yerler çoğu zaman. Evet. Bu anlamda hani eskiden mesela bu konuda hatalar yapılıyordu veya insanlar işte belli bir refah seviyesine kavuştukça bu değişiyor gibi bir şey de söyleyemeyiz. Birbirinin aynısı binaların olduğu bir takım siteler bireyselleşmenin demek ki bu kadar hani uzağında bir de kültür yapısı var ki bir yaklaşım bir zihin dünyası var ki yeni yapılan yerler de öyle oluyor. Birbirinin aynısı evde oturmak ve küçücük bir bahçeye sığışmak işte doğaya kaçmak oluyor mesela vesaire bu konuda <gülüyor> çok dertliyim. Evet. Şeydeydim. E, dedim. bildiğiniz gibi şeyde işte, e, Almanya ya da işte Almanya'nın en kuzeyinde ve e, tabi bu şehir manasında o konuda da bir şey söyleyeyim son. E, Kendisi çok yeşil bir yer. Tabii i̇çinde hani nerede şehrin dışından çıkıyorsunuz, nerede işte şey e, hakikaten e, yer yani şehrin içindesiniz tam da anlayamıyorsunuz. O kadar bir yeşillik alan e, ortada her tarafta bahçeler vesaireler e, her karış e, bir yerlere bir yeşil şey koyma olmayan yere de öyle bir çaba var ki. Ee, bu anlamda bir şehrin içinde olduğunuzu da çoğu zaman hissetmenize gerek bile olmuyor sırtınızda döndüğünüzde bir sokak ileri gittiğinizde. Ee, ve e, enteresan bir şey e, binaların yeni yapılan binalarda bile muhakkak bir e, çıkıntılık özellikle mesela bir meydan tekrar inşa edildi diyelim eski. Muhakkak bir bina birazcık daha diğer, diğerinden kısa. Birisinin kapısı farklı. Birisinin şu tarafı özellikle eğri yapılmış gibi birbirinden farklı olsun diye. Bu ...ilginç yaklaşım tabii. Ne biçim insanlar, hiçbir şeyden anlamıyorlar. Evet, hiç olacak iş değil. Anlamadıkları çok şey var. İşte bir konuda bu azınlıklar meselesi. Evet. <gülüyor> Birbirlerini boğazlayacaklarına enteresan bir şey kurmuşlar, düzen kurmuşlar. Yani işte Flensburg tarihine bakıldığında tam Danimarka sınırı... olduğu için zaten Danimarka'ya da hani çok benziyor bir anlamda. Biz özelliklerini de çok taşıyor. Burada Almanya'nın kuzeyinde yaşayan bir Danimarkalı arınlık var. Danimarkasının ötesinde de bir Alman muadili ikizi diyelim bir grup ola gelmiş. Eskiden zaten hani tarihte de bu bölge işte Danimarka Krallığı'nın aslında egemenliği altında ve işte zaten tarihine de baktığımızda şey olarak oradaki işte asilzadelerin vesaire kim Alman, kim Danimarkalı vesaire çok da anlayamıyorsunuz. Fakat çok da savaşların olduğu, çekişmelerin olduğu da bir yer aynı zamanda. Özellikle en hani yakın tarihin acılı dönemi bu 2. Dünya Savaşı'nın ağır mirası. Çünkü Danimarka işgal edildiği tarafından zaman Naziler tarafından oradaki Alman azınlık özellikle Nazilere destek çıkmış. Yani oradaki azınlığın ileri gelenleri diyelim. Ve işte artık bu sınırı değiştirin ve yani Danimarka'yı bir anlamı taşımış, fark ediyor mu? Oysa hala Danimarka bizi sınır içine alın diye. Bizi Alman zaman, nazileştirin diyorlar yani. Evet yani biz de artık yani burası şey bu Nazi Almanya'sının doğal bir parçası olsun. Yani sonuçta orası bir Danimarka gene yani orada bir sınır var yani işgal edilmiş bir yer. ...gene şey olursa olsun... Olursa olsun. Yani ...bölgesel bir anlamda olarak... ...burası bizi artık kapsayın. Bizi Vaterland'a alın diyorlar yani. Evet. Ana vatan, baba vatan vaziyetinde. Evet. Fakat bu gerçekleşmiyor. Savaş sonrası da tabii bu... ...çıkışların ağır bir... ...geri dönüşü oluyor. Çünkü sınır eskisi gibi kaldığı gibi... ...bu sefer tabii Alman azınlık... ...orada Danimarkalıların arasında pek de hoş bir durumda değil yani ister istemez. E, keza Almanya tarafında olan markalı azınlık da durum, durumdan son derece mutsuz. Çünkü işte bu e, savaş e, sonrası ülkesinin işte bu hani Nazilerin ülkesinin kendi gördükleri şekliyle e, içinde kalmış durumdalar. Ki zaten Frensburg'un da daha önce bahsetmiştim programda. Nazi hükümetinin e, en, en, en son kaldığı yer <gülüyor> bu arada. Yani en son hükümet Flensburg'da bu. En kuzeyde kalmış. Ee, sonuna kadar direnmiş yani. En son da kadar. Evet. Ee, burada şimdi fakat aradan geçen yıllarda işte politikalarının gereği diyelim. Çeşitli işte anlaşmalar yapılmış. Mesela işte 1955'teki Bonn Kopenhag'da deklarasyonları var. Bunlarla e, Almanya ve Danimarka bu e, karşılıklı azınlıklarını ikiz azınlıklarını diyelim e, güvence altına almış haklarını. Yani e, birbirlerine e, bir anlamda e, müdahale hakkı vermişler bu azınlıklarla ilgili. E, fakat e, aradan geçen bu 50 yılda çok enteresan bir değişme olmuş. Almanya büyük ülke olarak e, ve Bir anlamda hani Danimark bu kendi azının, Danimarka tarafındaki azının unutmuş bir anlamda. Yani elbette işte bir para aktarımı yapılıyor, bu anlaşmada bunu öngörüyor. İşte bu Danimarka tarafındaki Almanların da o kendi okulları var, işte şeyleri var, kültürel her türlü faaliyetlerini gösterebildikleri, işte kiliselerden tutun ne istiyorsanız yani hani bir... Topluluğun, cemaatin e, ne ihtiyacı duyuyorsa bütün onlar işte e, Almanca olarak işte faaliyet gösteren kurumlar şeklinde, e, kültürel ama bağlamda e, varlar ve bunlar Almanya'dan destekleniyor. Keza işte Danimarka'da e, bu şeydekileri destekliyor. Almanya'dakileri destekliyor. Fakat e, giderek e, Alman nüfusu e, Danimarka'daki azalmış. Zaten küçük bir grup. Bugün işte 3-5 binlik, 3-5 bin kişilik ufacık bir gruptan bahsediyoruz. İşte kendi gazeteleri, partileri vesaire var politik partileri. E, fakat e, bu Danimarkalı azınlık Almanya'daki çok daha kalabalık. Aşağı yukarı 10 katı 50 bin kişilik bir grup ve ondan kültürlerine çok daha fazla sahip çıkmak e, zorunda hissediyorlar kendilerini bir anlamda. Tehdit altında hissediyorlar kültürlerini e, ve Danimarka'da bir dışişleri politikası olarak bu e, azınlığını müthiş destekliyor ve Danimarka'nın en önemli... E, ...bir anlamda e, politika konularından biri, dış politika konularından biri haline gelebiliyor. Evet, buradan bakınca kavraması kolay görünmüyor doğrusu. böyle. Buradan bir... bakınca evet, şu bakımdan kavraması kolay gözükmüyor. Yani bir kere işte iki ülkenin birbirine bir anlamda e, iç işlerine müdahale etme hakkı e, vesaire veriyor. F e, veren bir anlaşma zaten yapılmış, 1955 1955'te işte, savaştan 10 yıl sonra diyelim e, ve onun dışında e, bir şekilde yani e, vatandaş e, Danimarkaca konuş gibi işte Alm bu Almanya'nın Frankfurt kentinde mesela posterler veya da işte şeyler afişler e, görülebiliyor e, bir anlamda azınlık işte kendi dili için bastırıyor e, kendi diline e, kültürüne işte sahip çıkmak için e, çoğunluğu bir tehdit olarak algıladığı için kendine böyle bir mesela şeyde bulunabiliyor. Yani hani kimse de buna dönüp de bir hani gözün ucuyla bile bakıp siz ne yapıyorsunuz diye düşünmüyor. fakat bu hani bu ilişkiler bir model olarak işte Avrupa'da da gösteriliyor olmuş. İşte hani birbirimizi öldürmek zorunda. işte farklıyız diye zorunda değil. İşte beraber yaşamak da mümkün. Diye, e, bu e, bir model olarak ele alınmış. Fakat e, yani örnek gösterip Avrupa çapında işte akademik incelemelere konu olmuş e, birçok siyasetçi, özellikle Balkanlardan, e, özellikle e, Frankfurt'a giderek bu modeli incelemiş. E, tabii hani e, bir anlamda aynen birebir uygulaması kolay bir model değil hiçbir yerde beraber yaşama kültürü açısından. Kaldı ki Sorunlar hiçbir zaman çözülmüyor. Aslında bu örnek örneğin bence gösterdiği en önemli şey bu. Hani e, ekonomik refah düzeyi yüksek bir bölge, ondan sonra işte şey e, hani de, de, bir anlamda dünyanın birçok yerine göre baktığımız... ...bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda bile bir şiddet olayı bu anlamda iki taraflar arasında yaşanmamış öyle bir miras yok. E, fakat e, bu özellikleri bir kenara bırakalım. Aslında bu örneğin bize anlatabileceği şey... Beraber yaşamak hiç zaman kolay değil farklılıklar olsun zaman farklılıklar olsun olmasın Hatta hiç kolay değil fakat bu sorunlar nasıl idare ediliyor Önemli olan da bu bu de anlattığı Bence bir şekilde bu sorunlar işte konuşuluyor her zaman vesaire müzakere ediliyor her zaman ya yani sorunlar bir anlamda hiç zaman bitmiyor Hani Kürt sorunu ile ilgili Türkiye'de bir e, mucizevi çözüm yani bir gün çözülecek, barış olacak gibi bir şey düşünüyorduk aslında belki e, toplumun büyük çoğunluğu olarak. Bu hiçbir zaman olmayacak aslında. Bu manada bir e, sihirli değnek yok. Fakat bu da bir büyük sorun değil. Önemli olan bunu her zaman sor, e, aradaki e, konuları neyse e, ve aynı zamanda e, çoğunluğun da kendi arasında sorunlar var. Veyahut da toplumun işte Diğer kesimleri Farklı kesimlerinin de kendi içinde Bir tamamen Bütün gibi algılamak aslında yanlış Orada da farklı Düşünceler var mesela bu Danimarkalı azınlık örneğine bakarsak Almanya'daki Almanlardan tamamen nefret eden bir grup var yani Almanca dahi bilmeyen Bilmek de istemeyen bir grup var Çok ilginç var. aslında Evet Yani Ancak böyle yerinde gördüğü zaman insanın öğrenebildiği ve kavramakta gerçekten güçlük çektiği durumda. Çok küçük rakamlardan bahsediyoruz herhalde değil mi? Kaç insan sayısı olarak? Ya bu bu Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesi, bu yani en kuzeydeki bu bölgesinde Kiel zaten başkenti federal olarak. Ee, yaklaşık 2.8 milyon insan yaşıyor 3 milyona yakın ee, ve e, bu bölgede işte 50 bin kişilik bir topluluktan bahsediyoruz Evet. 50 50 çok küçük azınlık, evet. evet ama çok da sesi çıkan da bir azınlık evet. şöyle e, ki yani işte şu an e, schleswig holsteindeki hükümetin e, en önemli koalisyon ortaklarından biri ee, Yeşiller ve e, şeyle, Sol Parti ile beraber Almanya'da e, onların oluşturduğu bir koalisyon var. Ve bu koalisyonun aslında iktidara gelme sebebi bu Danimarkalı azınlık. Çünkü işte sorunlar hiçbir zaman bitmiyor derken aslında bundan e, bahsetmek istiyordum. 2010'da bir e, hikaye e, ortaya çıkıyor e, ve e, ekonomik kriz dolayısıyla 2008'den dolayı bu gündemde fakat 2010'da asıl tartışmalar ortaya çıkıyor. Danimarkalı azınlığa verilen devlet desteği yani Almanya'daki bu federal hükümet de bir destek veriyor bu kültürel faaliyetler ve okullar için özellikle. Okullar olan için desteği %85'e düşürüyorlar. Yani toplumun geneline %100'lük bir eğitim desteği verilirken rakamsal olarak... Danimarka azınlığın 85'e iniyor. Bunu şey olarak baktığımızda, aslında ki yıldaki hükümetin, Schleswig-Holstein hükümetin o dönem sağ iktidar, Merkel'in partisi orada aynı zamanda hakim. Bunu hani bir anlamda mali olarak meşrulaştırabilir. Çünkü işte büyük bir ekonomik kriz var Avrupa'da. Ee, ve zaten Danimarka'dan destek alıyor bu okullar. Ben de işte bunun e, şeyini, e, verdiğim desteği, devlet desteğini düşürüyorum yüzde seksen diye. Fakat bu ortalığı birbirine e, sokuyor e, bu anlamda. Çoğunluk için değil ama azınlık için. Danimarka'ya azınlık bundan son derece rahatsız oluyor. Ve diyor ki yani ben e, yüzde seksen layık değilim. Yani bu eşit bir, bir kere bozdun mu, bu dengeyi bozdun mu bir daha bulamazsın. Evet ama hani? çok da doğru gibi geliyor. Yani anayasanın bütün dünyanın <gülüyor> temel kanun metinlerinde ve anayasalarında filan eşitlik ilkesi önde gelen temel normlardan biridir. Burada da öyle yani durup dururken şimdi eşitliği bozan evet. bir karar alıyor. Yani hukuka da şeye de aykırı vicdani ilkesi. Yapayım. Aynen aynen zaten en önemli şey de işte Bu hukuki ve vicdani eşiği Kaybettiğiniz zaman Yani onu Açtığınız zaman yani Türkiye'de mesela diyelim ki Böyle bir argüman sunulsa Böyle bir konuda işte mali kriz var Ve sen zaten destek alıyorsun Kusura bakma Seni birazcık buduyoruz Senin hakkını derse bu büyük bir olay olmayabilir Bu meşru bir Bir anlamda <gülüyor> Bahane olarak kabul görebilir Onu anlatmayı anlatmak evet. istiyorum yani. <gülüyor> e, Bunu e, bir anlamda Yiyen e, çok olur <gülüyor> Fakat işte bir şekilde oradaki e, Almanya'da e, Buna e, Danimarka azalık Büyük bir gündem maddesi haline getiriyor O bölge için Almanya'nın genelinin ruhunun Tek duyduğu bir konu değil Almanya çok büyük bir ülke tabii ki yani Ee, ve orada e, büyük gösteriler düzenliyorlar insanları sokağa döküyorlar ve aynı zamanda çoğunluktan da kendilerine destek buluyorlar bu anlamda özellikle kendisi çevresinde ve bölgenin önemli bir günden maddesi haline geliyor bu o kadar ki e, bu e, aynı zamanda Berlin'de de e, haklarını ciddi şekilde e, yani asıl e, şeydeki hükümet merkezi hükümet nezdinde de arıyorlar. Ve e, Berlin de duruma müdahale ediyor. Tabii Kopenhag'da, Danimarka'da devreye giriyor. Bir uluslararası kriz haline geliyor konu. E, fakat bu iki yıldaki hükümet e, e, o ye, yerel hükümet e, kesinlikle adım, geri adım atmıyor. Tam tersi konu, e, konuda yani son derece ısrarlı olup e, bütün işte Berlin'in de bu anlamdaki uyarılarını atlıyor, dikkate almıyor. Konuda ısrar ısrar ısrar ve sonuçta 2012'de ki şeylerde oylamada bu azınlık partisi Danimarkalı azınlığın partisi oyları belirliyor bir anlamda ve işte hükümet değişikliği oluyor bush lasik ve şimdi üstelik de çok önemli bir bakanlığa sahip bu Danimarkalı azınlık Ee, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı iki ayrı bakanlık e, Danimarkalı azınlığın temsilcisinin şu an. Hmm. O partinin liderinin. E, bütün bu e, çekişmeler çatışmalar sonucu böyle de enteresan bir sonuç elde ediyorlar. Bir azınlığın Dışişleri Bakanı oluyor olması e, çok büyük bir şey aslında. Evet. Bir gösterge bir, anlamda. bir özür dileme çoğunluk bir özrü belki de bir anlamda hani hata yapıldı bu noktada gibi e, bu bu açıdan hani gerçekten ilginç bir örnek tabii Almanya'daki e, e, Danimarkalı azından en büyük destek çıkanlardan bir tanesi de e, Danimarkadaki Alman azınlık bir <gülüyor> anlamda kaderleri öyle bir birleşmiş ve birbirlerine öyle bir desteklen hale gelmişler ki birbirlerinin herhangi bir sorunu olduğunda ilk siyasi destek bir bir diğerini bir taraftan geliyor. Peki Danimarka'daki Alman azının sorunları nasıl? Danimarka'daki Alman azının sorunları daha çok Almanya'nın kendilerinin farkında olmaması gibi ve daha bir kültürel erimeye maruz kalmaları gibi işte. Almanya'ya çok geç bir gö göç veriyorlar çünkü. Genç insanlar yok kendi aralarında ve onlar daha e, hani böyle Danimarka politikasında belirleyici rol oynama şansları asla ve asla yok. Çünkü e, Danimarka hani bizim e, sevimli küçük bir İskandinav e, cenneti olarak bildiğimiz e, Danimarka aslında son yıllarda son derece muhafazakarlaşan son derece işte şey yapan e, bir anlamda e, demokratik değerlerini de kaybetmeye <gülüyor> bu anlamda başlayan bir ülke haline Oo, gelmiştir. Ben. Evet yani bu konudaki en kendimize göre en kuvvetli yayınları da işte Kopenhag'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Antlaşması zirvesinde evet. 2009'da orada uzunca bir süre kalıp yayın yapmıştık ve polisin aktivistleri nasıl demir kafesler getirtip Almanya'dan Evet. O soğukta neler yaptıklarını gördüğümüz zaman Danimarka medeniyetinin e, demokrasinin mi? epey tereddütle karşılanması gerektiğini söylemiştik o zamanlar. Yani çok milli gururu aşırı derecede ön plana çıkaran ve bu anlamda sadece göçmenlere karşı politikasıyla değil, yani göçmen politikasında çok ciddi çok sıkı ve insanların gündelik hayatını etkileyen, sıradan insanların günlük hayatını etkileyen, yani e, herhangi bir yabancıyla Danimarka vatandaşı olmayan insanla evlenmiş, e, Danimarkalıların hayatını cehenneme çeviren adeta, e, bu şekilde yani sıradan insanların e, dediğim e, bir e, yaklaşımı var Danimarka'nın. İşte aşırı sağ parti e, en önemli oyunculardan bir tanesinin olursa olsun ve Schengen ne işte fiilen işte benim arkasından 10 kilometre içine girdiğinizde bugün orada da sol bir e, hükümet var ama bir kadın başbakan bunu ilk icraatlarından biri bu işte başlatılan güvenlik kontrollerini sona erdireceğiz demişti fakat böyle bir şey olmadığı gibi işte 10 kilometre ötede fiilen Danimarka'da kontrole tabi tutuluyorsunuz adınızı attığınızda, kim olursanız olun bu tabi çok acıklı bir durum Yani Danimarka'nın bu milliyetçiliği vesaire demek ki milliyetçilik hakikaten bu anlamda her yerde ciddi bir zarar verebilecek bir şişede durduğu gibi durmayan bir durum açıkçası. Ve en önemli şeylerden bir tanesi Alman azınlığın oradaki işte politikacılarıyla görüştüğümüzde. Danimarka'da kadınların politikada durumu hiç değil diye kendileri şikayet ediyordu. Bir, an, bir kadın başbakan olmasına rağmen evet. kadınların da hala e, algısı evde çocuk bakıl, bakmak vesaire falan filan e, kadının görevi budur. Bir, bir yaklaşım var Danimarka'da diye. Şimdi bildiğimiz Kandilavya böyle değildi. Evet yani evet şeyi de tabi buna ilave etmek lazım. Kolay kolay unutuyor insan ama yani Irak'ın ...istila ve işgali sırasında en büyük desteğiydi. Şimdi NATO o genel sekreteri olan başbakan Rasmussen vermişti ve Danimarka'nın evet. orada oynadığı rol tek kelimeyle korkunçtu yani. Elbette, elbette. Yani işte bu e, muhafazakarlık ve milliyetçilik hep el ele gidiyorlar ve e, sınırda tanımıyor bu anlamda. Hani Türkiye'nin durumu da e, kendine özgü veya da İslamla ilgili şey vesaire... Kesinlikle değil. Bunu Avrupa'nın birçok yerinde de görüyoruz. Bunun tam adı dinleminle hiçbir alakası olmadığı şekilde muhafazakarlık işte. Ve <gülüyor> maalesef yani ben, e, bu iyi örneklere de e, uzaktan sadece bu anlamda bakacağız gibi geliyor. Çünkü muhafazakarlığın dozu arttıkça işte milliyetçilik de bununla beraber at başı gidiyor. Evet. İşte her gün yeni ölüm haberleri, her gün... E, Bir anlamda artık hani kurtulma umudu sanki yok gibi bir e, sorun e, yumağıyla karşılaşıyoruz. Evet hem Türkiye'de hem de dünyada da evet. tabii öyle. Yani bugün şeyde Ağustos başlığında da adeta ilan edilmemiş, adı konmamış ve zamana yayılmış bir dünya savaşının içinden geçiyoruz demiş ki Ak vermemek kolay değil yani mümkün değil hatta. Bugün Cuma günü de Pakistan başta olmak üzere pek çok yerde muazzam gösteriler bekleniyor hem Fransa'ya karşı hem de Amerika'ya karşı. Bakalım neler olacak yani. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Benim de artık yani programa başlarken son derece neşeliydim ama tamamen ayarımı buldum. <gülüyor> Türkiye'ye tamamen kesinlikle Adapte şey oldun. <gülüyor> ya bir de şu silah meselesini hakikaten tekrar gündeme getirmeliyiz yani. Hem bireysel silahlar hem de genel olarak. Yani bugünkü bir haber vardı hemen bunu konuşacağımız aklıma geldi. Sen aklıma geldin. Evet. TÜBİTAK'ın 5000 elemanı ve 2500'ünün savunma için çalıştığı gibi ARGE'nin de yarısının silaha gitmiş olduğu haberi vardı. Bunları da konuşuruz. Peki, hoşça kal. Seyyare